Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesallallahu ve sellem ala seydina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Firavun bil yoktur. Firavun kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Allah'a karşı isyanda şeytanın yanında duran, küfrü, batılı, zulmü, isyanı temsil eden, en büyük simge isimlerinden biri olarak önümüze koymuştur Allah. Küfür deyince, şirk deyince, isyan deyince, zulüm deyince azmışlık kudurmuşluk deyince akla firavun gelir firavun bu bütün azmışlık şöhretine rağmen kitabımız Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetin konusu olmuştur Hidayet kitabı Kur'an-ı Kerim, ibadet kitabı Kur'an-ı Kerim, cennet kitabı Kur'an-ı Kerim, Firavundan neden söz eder? Firavunu binlerce sene önce yaşamış bir zalim olarak Medine mescitlerinde kılınan namazlarda okunan ayetlerin konusu niye yapar Allah? Elbette cevabı belli bunun ders olsun, ibret olsun. Müminler ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları da gerektiğini bilsinler diye. Aziz kardeşlerim, Taha suresinin 44 ve 45. ayetleri kitabımızın kulaklarımızda çınlaması gereken ayetlerinden biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu sözünü ettiğimiz büyük kafir, büyük zalim kudurmuş delirmiş çıldırmış firavun Allah'a baş kaldıran ilahın kendisi olduğunu iddia eden ilahlık iddiasında bulunan bu eşi benzeri az bulunur kafir lanetli insana Allah iki peygamberini görevli olarak gönderiyor. Biri, Allah'ın en büyük, kullarından, beşte biri, beş kişiden biri olan, Musa aleyhisselam, öbürü de, onun kardeşi, yine peygamber olan, Harun aleyhisselamdır. Bu iki peygamberi Allah, bu azmış, kudurmuş, adama gönderiyor, buraların ilahı benim, diyordu o adam o zamanlar. Şu Nil Nehri'nin aktığı Mısır'ın tanrısı benim, diyen adam bu. İstediği zaman, askerlerine, vatandaşlarını öldürttüğü gibi, ileride, erkek çocuk doğurabilir, bu kadını öldürün diyen bir adam bu. İnsanların beyinlerine, kadınların rahmine müdahale etme kudretinde olduğunu düşünen çılgın herif. Kainata peygamber olarak gönderilen, en büyük peygamberlerden, ilk beşinden birisi olan, Musa aleyhisselam gibi birisini Allah, bu peygamberi, bu büyük peygamberi, bu büyük zalimin, büyük despotun, ayağına gönderiyor. Taha suresinde Ramazanlarda mukabele okula olarak okuduğumuz Kur'an'da, ölülerimize rahmet umuduyla okuduğumuz Kur'an'da, hastalarımıza şifa olsun diye okuduğumuz Kur'an'da ve cennette bile güzel bir sesle dinleyeceğimiz Taha suresinde inşallah Allahu Teala bakınız ne buyuruyor kardeşlerim? İzhebe ila fir'âvne innehu tağa. Musa ve Harun aleyhimesselam'a hitap ediyor. Şu fir'âvna gidin. innehu tağa. Çünkü bu adam azdı, azdı. İlah benim diyor. İstediğimi öldürürüm, istediğimi yaşatırım diyor. Benim öldürdüğüme hayat hakkı yok diyor. İnnehu tağa, azdı. Gelin son uyarıyı yapın, söz dinlemezse kafasını uçurun gelin. Ya da bir mucize gösterin, bir şimşek düşsün, yansın orada. Herhalde öyle olur. Bu kadardan sonra. Kur'an'ı biz yazsaydık böyle yazardık. Ya da mesaj gönder, İki saniye içinde tövbe ettin ettin, etmedin, etmedin, etmedin yandın derdik biz olsaydık. İnnehu <gülüyor> tağa, azdı, kudurdu bu adam. İki büyük peygamberi ayağına gönderiyor Allah, sonra da buyuruyor ki, فَكُولَ lehu قَوْلًا لَيِّنًا Onunla nazik konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَحْشَى Belki aklını başına alır, Allah'tan korkar. Kardeşlerim, Firavun'un akıbetini Allah bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Firavun'un sözlerinden sadece bir tanesi yedi kat göğü yere çökertecek kadar ağır sözler değil miydi? Firavun bunu bir defa mı yaptı? Dedeleri onuncu dedesi bile Firavun'du adamın. Firavun oğlu Firavun normal Firavun da değil. Melekler milyarlarca kere bunun zulmünü tescil etmediler mi? Bir kere bir merhamet göstermiş bir adam mıydı? Öldürdüğü insan, öldürdüğü kadın, ana rahminde boğduğu çocukların sayısını Allah'tan başka bilen yok. Ana rahminde iken çocukları boğmuş. İlk kürtaj uzmanı Kürtajın mucidi. Zerre kadar kalbinde merhamet yok. Kendi karısını, Asiye'yi, anamız Asiye'yi, dört çiviyle toprağa çakmış hain bu. Kendi karısını, yıllarca, onlarca yıl beraber yatağa yattığı karısını, iki elinden ve iki ayağından çivilemiş adam bu. Allah bunları bilmiyor muydu? Geçmişini mi bilmiyordu? Akıbetini mi bilmiyordu? Hepsini biliyordu. Musa aleyhisselamın boş vakti mi vardı? Pedagogik bir tez mi hazırlıyordu Musa aleyhisselam da? Böyle kaba adamlar ne cevap veriyor git gör diye elinde not defteriyle Musa aleyhisselamı mı mu gönderdi Allah? Sahneyi iyi anlayalım Kur'an Mümin nesil yetiştiren bir kitaptır Bu ayetleri hızlı bir şekilde okuyup gidersek Sırattan hızlı bir şekilde geçemeyiz Üzerinde seneler çürütmek zorundayız bu ayetlerin Firavun kim? Musa aleyhisselam kim? Allah kim? Şu isimlere bak Allah ismini tefekkür et. Celle celaluhu. Musa ve Harun isimlerini tefekkür et. Aleyhimüsselam. Ve Firavun'u tefekkür et. Şu ayete bak. İzheba ila Firavuna innu tagha. Musa ve Harun şu Firavun'a gidin. Firavun ismi var bir defa Kur'an'da. İnnehu tagâ, tuyan etti, azdı, kudurdu bu adam. <gülüyor> Yanlış şeyler düşünüyor filan değil, kudurdu. Fakû <fekule> lehu kavlen layyinan. Tatlı ve nazik konuşun onunla. Lâallehû yetezekkeru ev yahşa. Ey Allah. Ey alim ve habir olan, basîr olan Allah. Onu bir gün Kızıl Denizin sularında boğacağını biliyordun. Saniyesini bile biliyordun. Trilyonda bir bile yanılma payın yoktu Allah'ım. Gene Musa ne diye gönderdin bu adama? La alehu yetezekkeru ev yaksha. Belki aklını başına alır. Belki Allah'tan korkar. Geri gelir. Firavun'un eşi benzeri bulunmaz. Onun gibi gavur bulmak mümkün değil. Musa aleyhisselam gibi peygamber de bulmak mümkün değil. Mesaisi meleklerle bölüşülse o mesai az olur denecek büyük bir adam Musa aleyhisselam. Yılanların, cihanların, muhabbetine denk olacak desen de yılanlara yazık firavunla otursalar. Yazık yılanlara. Öyle bir adam kimle kimi Allah buluşturuyor? Leallehu yetezekuru ev yahsha. Belki aklını başına alır. Belki korkar Allah'tan. Allah için belki olur mu? Belki olur mu Allah için? Le'allehu, belki o adam, belki, Allah belki ile iş görür mü? Celle Celaluhu, alim, habir, basir olan Allah. Ama, Kur'an, mümin nesil yetiştirme kitabıdır. Bir nikahla bir kadının kocası olan, ve bu nikaha Allah'ı şahit tutanların kitabıdır Kur'an ben asiye olmak istiyorum nikahımı Allah'ın adıyla kıydırdım diyen kadınların kitabıdır çocuğumu Allah'a adadım mümin çocuk yetiştirmek istiyorum kim diyorsa onun eğitim kitabı Kur'an'dır Ebubekir Bekir yetiştirmiş kitaptır bu radıyallahu an. Radiyallahu an. Mümin neslin amen tüsü de her şeyi de bu kitaptır. Tekrar zor da olsa zihinlerimizi sıkıştırıp şu üç kelimeyi düşünelim. Allah Azze ve Cel Musa Aleyhisselam kafir ve merhun olarak ölüp gittiğine binlerce kere şahidiz Kur'an öyle diyor çünkü azmış kudurmuş adam kim kime gidiyor en vahşi kobra yılanlarından birini şimdi durduğu müzede sandukasının içine koysam yılana acırım kobra yılanına yazık Firaunla baş başa kalacak diye akrepleri sandukasına atsam akreplere yanarım böyle bir adama gidin diyor Allah ayağına gidin abi kardeş ayağına gidin bir de nazik konuşun bu pis adam azgın adam Kıyamet günü gelip Musa bana sert konuştu, konuşmuştu da sinirlenmiştim. Demesin sakın kıyamet günü. Alim olan Allah, Firavun'un Adem aleyhisselama kadar geçen dedelerinin tamamını, karakterlerini biliyordu. Soyundan gelenlerin Roma İmparatorluğunu nasıl kuracaklarını İnsanlığı nasıl kana ve zulme boğacaklarını çok iyi biliyordu Allah. Çok iyi biliyordu hem de. Ama bu kainat, kanunlar, muvacehesinde yürüyen bir düzenle gidiyor. Öyle melun um bir adamın, kıyamet günü, bu sert konuşmuştu, yoksa ben iman etme ihtimalim vardı, demesini istemiyor Allah. Nazik konuşun kavlen leynen, yumuşak olun narin konuşun kudurduğuna hükmetti Allah ama leallehu yetezekkeru ev yakşa belki aklına, aklına gelir Allah korkusunu düşünür belki akıllanır siz gene nazik konuşun bu ayetin ümmeti Muhammed'le ne ilgisi var bunu izah edemem yazık olur sözlerime hakaret olur dinleyenlerime Kur'an'da bizde ilgisi olmayan bir ayet mi olur namaz kıl dediği gibi Allah Musa gibi bir peygamberi Firavun'a nasıl gönderdiğini anlatıyor namaz kıl diyen Allah'ın ayetleri bunlar oruç tut diyen zekat ver diyen Ananıza, babanıza yaşlılıklarında of bile demeyin diyen Allah'ın sözleri. فَكُولَا لَهُ كَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ Ey Kur'an'a iman eden mümin, Ey Kur'an kitabımdır diyen, Ramazanlarda hatimden hatime koşanlar, Eğer Firavun'un önünde Allah, Musa konuşmuştu, ki Firavun buraların ilahı benim. Nereden çıktı bu Allah?" diyen adam. Onun önünde bile Allah sert konuşmuştu bu peygamber. deme fırsatı bırakmıyorsa. Ve Musa gibi Musa gibi büyük bir peygamberin vasfı nedir Musa'nın Aleyhisselam Kelimullah'tır. Kelimullah ne demek? Allah'la konuşmuş insan demek. Celle Celaluhu. Allah ile tur Sina'da muhatap olmuş, konuşmuş, Allah'tan söz dinlemiş, dünya hayatındayken, diliyle Rabbim sana bir şeyler söyleyeceğim demiş, konuşmuş, bir peygamberin konuşma terbiyesi olarak Allah, Firavun'un önünde, kavlen leyynen nazik ve narin konuşun diyor. Ey bu kitaba iman eden hoca, hoca efendi, hatip efendi, ey Kur'an kitabımdır diyen anne, baba, vakıf görevlisi, muallim, mümin, cuma hutbesi okuyan hoca, her kimsek, Kur'an kitabımdır diyenler, 15 yaşına gelmemiş, tüyü bitmemiş süt gibi çocuklar, Firavundan daha büyük bir cinayet işlemedikleri halde ki işleyemezler. Firavunun rakibi olmak mümkün değil bu dünyada. İkinci defadır tembih ediyorum diye arslan gibi kükreyerek konuştuğunu sormayacak mı Allah zannediyorsun? Kaç defadır bu sigarayı konuşuyoruz bu evde derken ki kükreyişin sonraki uyuşturucu müptelası olarak ölüp giden çocuğun müsebbibi olma ihtimalini doğurduğunu nasıl düşünmezsin? Kur'an sadece namaz kılmayı öğrendiğimiz kitap mı? Yoksa kadınlarla nasıl konuşmamız gerektiğini öğreten de bir kitap mı? Cadaloz Cıngırak Vahşi Ana terbiyesi görmemiş. Hangi vasıfla anarsan an. Allah diyen bir kadın, olsa olsa Firavun'un çırağı olur. Onunla bile nazik konuşmayı emreden Allah var karşında senin. Kur'an, geçmiş ümmetlerin, masallarını anlatan kitaptı diyen, Mekke müşrikleriydi. Ge geçmiş ümmetleri ayna gibi karşımıza koyan, Kitabımızdır diyen de ashabı kiramdı. Bu ayetler ders içindir. Kim ve nasıl olmamız gerektiğini göstermek içindir. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed olarak, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler olarak, birbirimizin yamalarıyız. Birbirlerimizin savcıları değiliz. Birbirlerimizin hakimleri, yargıçları değiliz. Birbirimizin bayandalarıyız. Birbirlerimizin takviyesiyiz. Birbirlerimizin yardımcılarıyız. Ve tevaasav bil hak ve tevaasav bis sabır, Birbirimize hakkı tavsiye eder, birbirimizi sabır tavsiyesine davet ederiz. Böylece kurtulan müminlerden oluruz ben burada sözlerimi bitirsem, selamun aleyküm, Allah'a emanet olun deyip gitsem, 40 sene bir daha hiçbir söz dinlemese, eğer mümin anne ve babaysa, mümin bir hoca efendi olarak, ümmeti Muhammed'e konuşuyorsa, şu, kainatın en ağır zalimlerinden birisi olan, iblise taş çıkartmış bulunan Firavun'un, karşısına Kelimullah bir peygamberi gönderen, Allah'ın çalışma kılavuzunu nasıl planladığını bu azmış kudurmuş adama narin konuşun ha deyiverdiğini oturup düşünsek herhalde kırk sene yeter bize kırktan fazla da yeter Pedagojiymiş, eğitimmiş geç bunlara geç bunlara ücret karşılığı yapılan işler onlar Öğretmene pedagoji öğretecekmiş, elbette maaş alıyor, maaşının karşılığında da nasıl duracak, kravatını nasıl takacak öğretsin, işine. İmanın içini dolduran ayetler bunlar. Baba olmayı konuşmuyoruz, mümin baba olmaktan söz ediyoruz. Aldığı maaşın karşılığı cuma hutbesi okuyanı demiyoruz. Rabbimin emaneti diye mümin kardeşlerini Allah'ın sözlerini aktaran hoca efendiye konuşuyoruz. Musa aleyhisselamı iman esaslarından biri olarak gören Yahudilerden önce Musaya biz iman ettik diyecek yürek sahiplerini konuşuyoruz. Fakoula alehu kawlan leginan yumuşak konuşun yumuşak konuş. Bu Ümmeti Muhammed'in kitabının, Ümmeti Muhammed'i yetiştiren eğitim sloganlarıdır. Kavlileyin, Hayat parolamız bizim. Kardeşlerim, tekrar vurguluyorum. Ola ki yanlış anlaşılır. Musa Aleyhisselam 500 sene nazlı nazlı konuşsaydı, Yapma Firavun, canım benim yapma ya, dev adamsın sen, sen şunu yap deseydi, sadece kudurmuşluğu artacaktı Firavun, öyle oldu nitekim. Musa Aleyhisselam gitti sonra ne oldu? Ne istiyorsun dedi ona Firavun, bırak bu İsrail oğullarını, benimle gelsinler dedi, döndü korumalarına dedi ki, bu adam ne diyor yahu dedi, bu İsrail oğulları dedi, bana ibadet eden kullarım benim. Şuna bak ya kullarımı benden istiyor dedi. Önce buraların ilahı benim diyordu. Musa aleyhisselam ayağına gidince benim kullarımsınız dedi. İnsanları da kendine kul yaptı. Hepten kudurdu. Yanıyordu alev aldı daha fazla. Volkan gibi patladı. Allah bunu bilmiyor muydu? Celle Celaluhu öyle bir biliyordu ki. Öyle bir biliyordu ki. Musa'nın vazifesi Firavun'u kurtarmak değildi ki İsrail oğullarını kurtarmak değildi ki Allah'a kul olduğunu tespit etmekti Kulluğun hakkını vermekti Musa'nın vazifesi Bizim vazifemiz babalar olarak Çocuk yetiştirmek midir? Kimizde kim oldukta çocuk yetiştireceğiz? ölüm korkusundan uykumuz kaçıyor da, başkasını nasıl yaşatacağız biz? Vazifemiz, çocuk doğurmak mı? Çocuk büyütmek mi? Ne alakamız var bizim böyle işlerle? Bizim vazifemiz, Allah'tan bize verilen, hakkı, görevi, emaneti, hakkıyla yerine getirmektir. Babalık görevini yerine getirmek, tıpkı namaz kılmak gibi, Annelik görevini yerine getirmek, tıpkı oruç tutmak gibi. Ha oruç tut dedi Allah, ha bu çocuğu sana emanet ettim, bunu büyüt bana getir dedi. Ne farkı var ki? Yaratan Allah değil mi? Yaşatan Allah değil mi? Biz ölüme mahkumlar olarak, başkasını nasıl yaşatabiliriz ki? Kel ilaç bulsa başına sürer mi işte, biz yaşama garantimiz var mı ki, çocuklarımızı yaşatacağız? Emanetçileriyiz Allah'ın. Celle Vazifemiz bizim İnsanları irşad edip cennete toplamak mı? Kim oluyoruz biz? Nuh aleyhisselam yüz kişi bulamadı da Bin senede Biz nereden yüz kişi bulacağız? Vazifemiz bizim İnsanları cennete sokmak değil ki Rabbimizin verdiği görevi yerine getirmektir Cennet Allah'ın Kalpler de Allah'ın elinde dilediğini dilediği tarafa çeviriyor peygamberlerin muktedir olamadığı bir şeyi hoca mı muktedir olurmuş Allah koca kainat kurdu ne kadar yıllardan binlerce seneden beri ağaçlarıyla dereleriyle müthiş bir düzen kurdu Allah da kulları hizaya gelmiyor koca bir vakıf kurup da mı insanları biz hizaya getireceğiz vakıf kurmuş da Dünyayı düzene kurma vakfı. Neysin sen ya? Vakıf olsan ne olur? Mevkuf olsan ne olur ya? Biz neyiz de vakıf kurup dernek kurup bir iş yapacağız? Allah kainatı kurdu. Güneşiyle ayıyla da kulları ibret almıyor bundan. Vakıf kurmuş da iyi bildiriler dağıtmış. insanlık hizaya gelmiş. Araba park yeri mi zannettin dünyayı da? Arabaları sağa sola park ediyorsun. Park yeri düzgün duruyor. Hayır. Hayır. Biz vakıf bile kurduk, çalıştık ya Rabbi diyebilmek için çalışıyoruz. Bir şey yapacağımızdan değil, bizi ilgilendirmiyor yapıp yapmamamız zaten. Aziz kardeşlerim, Ümmeti Muhammed demek, Ümmeti Muhammed'den bir insan olmak demek, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demek, Allah'ı çok sevip, Celle Celaluhu Tesbihini Ve bir yıllık hurmanı Bir de bir iki kova suyunu alıp Bir dağa çekilip Mağarada yetmiş sene Namaz kılmak demek değildir Değildir Billahi'l-Azim böyle değildir O İsrailoğullarında etti Başını kurtaran cennete giriyordu Ümmeti Muhammed Demek Kainatı Allah'a doğru yürütmek demektir insanları yetmez Everest'ten ağrı dağına kadar dağlar bile Allah'a secde etsin diye uğraşmaktır kayalar bile erisin gözyaşı olsun Allah'ın huzurunda aksın diye La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik biz nerede kaldı ki kayalaşmış kalp sahibi diye üç insanı beş insanı nereye atarız biz? Kayalar bile bizim planımızda, programımızda vardır be. Ağaçlar bile Allah'a secde etsin isteriz. Hiçbir mümin kıyamet günü, bu mendeburla baş edemedik biz, diyemeyecektir. Mendebur dediğinle, mendebur düzeyinde uğraştın mı? Onun için imam efendiler, camiye gelenlerin, önüne geçip namaz kıldırmakla görevini yaptığını, mahalle imamı olduğunu düşünüyorlar. Ben olsam susardım, bu söz için istiğfar ederdim. Camiye gelmeyenlerin imamı kim? Cenazeleri olduğunda sen kıldırıyorsun. Demek ki camiye gelmeyenlerin de imamı sensin. Gelenler zaten namaz kılmayı bilmiyor. Sen izin gününe çıktığında biri geçip namazını kıldırıyor. Sen olmasa da namaz kıldırırdı onlar. Hatta ihtiyarlar kavga bile ederdi. Hep sen kıldırıyorsun bir de ben kıldırayım diye. Camiye gelmeyenlerin imamı Resulullah'ın vekilidir. Aleyhissalatu vesselam. Niye biliyor musun? Bu bir abartı değil. Camiye gelenlere namaz kıldırdıktan sonra döndü ne buyurdu? şu sabah namazına gelmeyenler var evlerine gidip evlerini kafasından yakasım başlarına yakasım geliyor ama çocuklar var evde acıyorum onlara diyor çünkü camiye gelmeyen, gelmeyenlerin de imamıydı o ve gelmeyenler onu daha fazla ilgilendiriyordu ben geçen gün geçerken tembih ettim abi hadi namaza dedim gelmedi bununla sen avundun melekler tamam görevini yapmıştır diye tutanak tutmadılar فَكُولَا لَهُ كَوْلًا <لَيِّنًا> Bir kere bir gidin, tebliğatı ulaştırın, gelin de demedi Allah. Firavun denizde boğuluncaya kadar, Musa aleyhisselam görev başındaydı. Hepimiz, koca ve hanım, öğretmen ve talebe, hoca ve cemaat, her neyse, vakıf görevlisi, vakıf çalışanı, hepimiz yarın Rabbimizin bu ayetleri karşımıza çıkaracağını oturup tefekkür edelim. Oturup tefekkür edelim. Bu ayeti iyi anlamamıza yardım edecek. Bu ayetin bize ne yüklediğini anlamamızı sağlayacak. Birbirimizin kardeşi isek müminler olarak birbirimizin yamasıyız, payandasıyız aynı zamanda. Müslümanlık budur. İslam böyle bir dindir. Mümin kardeşi olmak bu demektir. Şuurunda, alkol kullanan için, namaz kılmayan için, eşi ile arası iyi olmayan için, çocuklarını idare edemeyen için, işi gücü yerinde olmayan için, herkes için, kim insan olarak bir sorun yaşıyorsa, Müslüman olarak bir eksiklik içindeyse, öbür Müslüman onun yamasıdır, payandasıdır, destekçisidir, yanında olmak zorundadır, şuurunda olmamız için. Tembih ettim, kaçıncı defadır beni takmıyorlar, dinlemiyorlar sözünün, bu ümmette mazeret olmadığını göstermek için, şu Allah'ın beş büyük peygamberinden biri olan Kelimullah, Musa aleyhisselam'dan verdiğimiz örnekten sonra sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte onun ümmetinden örnek veriyor. Yahudilerden örnek veriyor. Şimdi Yahudi kelimesini ne kadar vahşidir filan izah etmeme gerek yok. Bu Musa aleyhisselamdan söz ederken Firavundan söz ettim eşi benzeri yok kainatta onun için hani bir örnek verecek halim yok Yahudi hakkında bir şey söylememe gerek yok sağa dön sola dön başını geriye çevir zaten göreceksin de demek Yahudi akşamdan sabaha kadar dünyada olup biten haberlere bak işkencelere zulümlere tuğyanlara patlayan bombalara bak Sonra da bunların aslının ne dayandığına bak, Yahudi ne demek anlarsın. Bu kadar mendebur, bu kadar hayattan kopuk, bu kadar insanlık çizgisini zorlamış bir milletin, niye böyle olduğunu, bu kadar kötü nasıl olduklarını merak edenlere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın ne cevap veriyor. Ebu Davud'da hadisi şerif. Cümle çok enteresan kardeşlerim. İnne evvel ma dakhala naqsu ala bani İsrail. İsrail oğulları yani Yahudilerde ilk sökük şöyle başladı diyor. İlk sökük. İlk defa Yahudiler Allah'ın en büyük peygamberlerinden birisinin ümmeti oldukları halde ve Allah'ın onları alemlerden üstün tuttuğu büyük nimetlerle yıllarca yaşadıkları halde Allah onları Firavun gibi bir zalimden kurtarıp mucizeler içinde yaşattığı bir hayata kavuştukları halde Yahudilerde ilk sökük nasıl başlamış Bakın ne tarif ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu niye anlatıyor? İzaha gerek yok diyorum? İzaha gerek. Niye anlatsın ki? Medine'de bazı çocuklar uyuyamıyordu da rahat uyusunlar diye mi anlatmış olabilir? Çocuk hikayesi mi bu? Buyuruyor ki, ilk sökük şöyle başladı. Takva, takva, İnsanlar vardı Yahudilerde. Yani Allah'tan korkarak yaşıyorlar. Havraya gidip ibadetlerini yapıyorlardı. Bir iki, yanlış iş yapanlar oldu. Yanlış iş. Mesela alkol kullanan çıktı içlerinde. Ama sökük o alkolle başlamadı. İlk yanlışları yapanlar, haramları işleyenler oldu. O takva iyi insanlar. İbadet yapmak için havraya giderken yolda baktılar ki filanca ne yapıyorsun sen haram yapıyorsun burada Allah'tan kork dediler onlara diyor Allah'tan kork bu günahtır yapma sakın böyle Musa bize ne demişti olur mu sen iyi bir Yahudisi niye böyle yapıyorsun dediler diyor ama sökük böyle başladı nasıl başlamış böyle Öbür gün aynı şekilde havrasına giderken aynı işi yaptığını görmüş adamın. Bu zaten sözümü dinlemiyor Allah belasını ödeyip gitmiş adam. Sökük başlamış böylece. Allah onların peygamberini firavun gibi bir despota ömür boyu görevli göndermişti. Öyle bir peygamberin firavuna gidip yumuşak konuşmakla emredilmiş bir peygamberin ümmetinden takva iyi bir Yahudi. Bu dün benim sözümü dinlemedi. Akıl yok bu adamda Allah belasını verecek zaten deyip ibadetine gitmiş. Sökük başlamış böylece. Şeytan bakmış ki bunlarda direnç yok bu iş tamam. Üçüncü gün ne olmuş ama? Bu içtiğin nedir yahu ne içiyorsun tatlı bir şey mi demiş. Bir bak bakalım demiş bitmiş hayat. Buyurur ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onlar bu mantığı kabullenince yani bunlar benim sözümü dinlemiyor zaten deyince Allah onları vurdu kırdı parça parça oldular. Lu'inellezine kefru min beni İsrail. İsrail oğullarının lanetli bir mahluk olmalarının başlangıcı böyle olmuş. Çünkü onlar Firavun'un bütün bilinmiş zulümlerine rağmen, karşısında tebliğ için gönderilmiş bir peygambere iman ettikleri halde, o peygamberin Firavun'a gönderiliş heyecanı ve sürekliliğini taşıyamadılar. Şimdi biz, Musa aleyhisselamdan ve Yahudilerden bu iki örnekten sonra, Taha suresinden ve Ebu davuttan bu nakli yaptıktan sonra kardeşlerim. Müminler olarak, biz birbirimizin yamasıyız. Söküğümüzü, yırtığımızı tamamlarız. Birbirimizin payandasıyız. <gülüyor> Diyoruz ya, hayat neredeyse bu kural oradadır. Eğer evde, Hanımda bir sorun varsa erkek onun yaması olmak zorundadır, savcısı değil. Erkekte bir sorun varsa kadın yaması olacak, yamalayacak kocasını. Savcısı, avukatı, yargıcı değil. Biz ümmeti Muhammediz. İsrail oğullarından olsaydık Allah'ın belası boşan gitsin bundan derdik. Sonra da lanetler yağardı üzerimize. Biz ümmeti Muhammediz. Kendi söküğümüzü diker, onu çıplak bırakmamaya çalışırız. Gömleğimizi ikiye böler, ikiye böldüğümüz gömleğin yarısını onun yırtığının yaması yaparız. Sadece Afrika'da aç çocuklar için değil, İmanı aç kalmış yavrularımız içinde, huzuru dağılmış ailelerimiz içinde mantığımız böyledir. Moleküllerine kadar bölünmüş ailen varken, Afrika'ya sadaka göndererek avutmayız kendimizi. Bu bir tuzak olduğunu anlarız o zaman. Afrika'nın aç çocukları ile ilgileneceğin kadar, Tokluktan kudurmuş çocuklarınla ilgilensen daha iyi olurdu. Deriz. Çünkü biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. Ve biz bunu yaparken, yani eşimize, yapma tatlım, bu uymadı. Uymadı. Diye, 2000, bin, bin defa her sene nasihat ederken, ve bunu da, taş olsaydı çatlardı, o kadar büyük bir sabırla karşılarken, babamızın hayrına da yapmayız bunu. Süper bir adam, maşallah diye de yapmayız. Bir eş daha bulduğum zaman kendime, makul gerekçelerim olsun diye, altyapı malzemesi olarak da yapmam bunu. Niye yaparım? Mümin olmam bunu gerektiriyor diye. Müslümanlık budur çünkü. Yama olmayı kabul etmektir. Cerir bin Abdillah, radıyallahu anh, Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadisi şerif naklediyor. Kendisine ait bir hatırayı naklediyor. Müslüman olmak için, Resulullah'ın önüne geldim diyor, aleyhissalatu vesselam. Dedim ki, Ya Resulullah ben Müslüman oluyorum. bana, üç şart koştu diyor Müslüman olmak için. Camiye gelenlere namaz kıldıranların imamıyla mahallesindeki bütün Allah'ın kullarının imamı arasındaki farkı Cerir bin Abdullah tarif ediyor. Bana dedi ki Resulullah diyor Aleyhissalatu vesselam. Namaz kılacaksın. Zekat vereceksin. Ve bütün Müslüman kardeşlerine nasihat edip yardım edeceksin tamam mı? demiş. Peki ya Resulallah demiş. Şimdi Müslümansın uzat elini bakayım. Buymuş. Sayma bilenler saysınlar. Bir namaz. 2 zekat. Üç oruç yok. Yanlış saydık. Üç her Müslümana nasihat etmek. Peki İslam'ın beş şartından biri değil bu. Sayılmayı gerektirecek kadar bilinmemiş değildi de onun için sayılmadı. Müslüman, Müslüman'ın yaması olmadıkça Müslüman toplum olmaz ki, o toplumda sen toplanıp cuma namazı kılasın. Bir imamın arkasında cuma namazı kılınabilecek toplum, birbirine kenetlenmiş, Birbirinin yaması payandası olmayı pratik hale getirmiş ümmeti Muhammed toplumudur. İsrail oğullarındaki mantıkta al bir sepet yiyecek git bir dağda 70 sene ibadet et mantığıdır. İsrail oğullarının farkıyla ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselamın Medine'de kurduğu insanlık medeniyetinin farkı budur. Biz, Cerir bin Abdillah'ın nasıl Müslüman olduğunu düşünüp nasıl Müslümanlık yaşadığımıza çocuklarımıza bile üç kere nasihat etmeyi beceremediğimize iki kere söyledik taktığı yok bunların deyip o lanetlenmiş İsrail oğullarının hatasına düşmeye doğru koştuğumuza bakalım kardeşlerim. Biz İnsanlık medeniyetiyiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığın köklerini saldı. Medeniyet kurdu. Onun için Medine oldu adı. Medeniyet kurdu, o medeniyetinde öyle bir insanlık hukuku getirdi ki, birleştirilmiş milletler, insan hakları, evrensel beyannamesi diye, bir bildiri yayınladığında, tam 1390 sene geçmişti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, müminin mümin üzerinde, altı hakkı vardır deyip, birbirine kenetlediği zaman müminleri. İslam, medeniyettir. Medeniyet, medeniyet, tek başına forslu giyinmek değildir. Bütün insanların birbirlerine kenetlip, kenetlenip şehir oldukları, medeniyet kurdukları kültürün adıdır. Müslümanın, Müslüman üzerinde altı hakkı vardır buyurduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeyi yasal zorunluluk haline getirmişti. Müslüman onu evinde muhabbet etmek için çay içmek için çağırdığında gitmeyi yasal zorunluluk haline getirdi. Seni çay içmeye çağırana gideceksin dedi. Bir Müslüman şu konuda bilgiye ihtiyacın var deyip senden nasihat istediği, söküğünü dikmen için yardım istediği zaman nasihat edeceksin. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır diye üç defa vurguladı sallallahu aleyhi ve sellem. Din nasihattır diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuz halde, 5 aydır kurdukları yuvalarda geçinemeyen erkek ve kadını psikologlara aile danışmanlarına muhtaç hale getirmiş büyüklerimiz sadece kurban bayramında 7 hisseden birine hissedar olup kurban kestikleri için süper müslümanlar olarak mahşerde dirileceklerini zannediyorlarsa insan hakları suçlusu olarak dirileceklerini şimdiden bilmelidirler kayınanasıyla, görümcesiyle, geliniyle, baldızıyla, eniştesiyle, dayısıyla, babasıyla, kayınbabasıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birleştirilmiş milletlerden 1400 sene önce kurduğu medeniyette "O izistan sahaka fensahhu" Müslüman kardeşin Yardıma muhtaç olduğu zaman Söze nasihata muhtaç olduğu zaman Onu karşına alıp nasihat etmen Hak hukuk konusudur diye ilan etmişti Medine'de Sallallahu aleyhi ve sellem Medeniyetten konuşuyoruz Din nasihattır diyen bir peygamberin ümmeti olarak biz Başkalarına savdık sorunlu insanları kardeşlerim ölen insanlara şefaat ya Resulallah diye bağırmak kolay ama bir peygamber düşünün hapşırmış birisine hapşırıyor adam öksürük gibi hapşırık sesi çıkarıyor dönüp Üstüme sıçrattı mı? Yok canım iyi. Deyip gidip göndermiyor seni. Hapşırma, vücut içerisinde bir aktivite işareti. Grip olmuş olabilir. Hastalık belirtisi olabilir. Yarhamukallah diyeceksin diyor. Şu topluma, şu medeniyete bak. Şu yamaya bak, yamanın büyüklüğüne bak. Elbiseden büyük mübarek. El alemin adamı. Tanıdığım değil, bir şey değil. Yolda giderken adam hapşırdı. Belki de mendilini bile çıkarmadı, Üzerimize geldi belki de hapşırık tükürüklekileri. Dön, Yarhamukallah, Aman Allah seni muhafaza buyursun, Aman hasta olmayasın, Deha diyor. Değil öyle araba ezmiş adamı, 112'yi çağırıyorsun, Getişin bu adamı ezdiler. Bunu gavur da yapar. Aksi takdirde trafik kapanıyor çünkü. Yapar. Ama mümin, mümin, 70 sene ibadet etmek için dağlara çekilmiş adam değil, yarhamukallah diyeyim diye belki de hasta arayan adamdır. Çünkü onun peygamberi, bunu insan hakları maddesi olarak önümüze koymuştur. Hasta bir mümini ziyaret etmezsen Allah'ın sana bunu hak olarak arayacağını haber vermiştir. Mümin öldü gitti iyi adamdı deyip gidemiyorsun. Mezarındaki toprak kapanıncaya kadar ilgileneceksin onunla bu insanlık hakkıdır diyor. Ve bütün bunları kardeşlerim çok güzel öğütler haçtan gelenlerin ancak yapabileceği tatlı öğütler olarak yapmıyor. Yine Bukhari'nin ve Müslümin rivayet etti. Yani neredeyse Kuran ayetlerine yakın derecede güçlü bir bilgiyi buyurun beraber paylaşalım. Enes <gülüyor> radıyallahu anh Birleştirilmiş milletlerden önce insan haklarının temel kanunlarını koyan Resulullah'tan haber veriyor. Aleyhissalatu <gülüyor> vesselam Ne buyuruyor? La yu'minu ehedukum hattayıhbe liahih ma yuhibbu linafsihi sizden biriniz sizden biriniz ey ümmeti Muhammed Muhammedun Resulullah diyenler sizden biriniz kendisi için arzu ettiği güzellikleri mümin kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olamaz Müslümanlık hacca gitmek kadar, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutup iftar vermek kadar, bu mümin kardeşimizin evinde altı aydır huzur yok. Ha boşandı ha boşanacaklar. Biz ise elhamdülillah altmış senedir evimizde huzurla yaşıyoruz. Bu da benim yeğenim. Altı aydır bu kadın dayak yiyor bu adam kendini balkonda sabahlatıyor, hanım kalk bakalım, gidiyoruz, bunları barıştırmadan, biz eve dönmüyoruz, çünkü, biz bu evde, kavgalı sabahlamaktan hoşlanmazdık, e Rasulullah diyor ki, aleyhissalatü vesselam, kendi hoşlanmadığınız şeyi, mümin kardeşinizden de engellemedikçe, iman etmiş olmazsınız, Niye sabah namazını nasıl kalkacağız ki biz? Üst kattakiler yarın mahkemeye gidecekler. Karı koca gidip zile çalıp selamünaleyküm, aleyküm aleyküm selam. E buyurun biz çay içmeye gelmedik. Siz barışıp avukata verdiğiniz dilekçeyi geri almadıkça biz bu evden gitmiyoruz. Çünkü siz kavgalıyken Resulullah imanımızı kabul etmiyor bizim. Aleyhissalatu vesselam. Geçen camiden çıkarken tembih etmiştim. Yapma yavrum pişman olursun demiştim. Öyle geç o işleri. Geç. Öyle Meltem'le fırtına olmuyor. Ya o dilekçeyi yırtarsınız, ya da biz bu evde otururuz sizinle. Deyip, yangın bacayı sarmadan yapsaydı müminler, şu nasıl iman etmiş olabileceğimizi, nasıl da imanımızın, o İsrail oğullarının imanı gibi, her an delinebilecek bir balon gibi durduğunu, tarif eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bu rahmet sözleri sayesinde, huzurlu bir toplumumuz olacaktı. Kardeşlerim biz birbirimizle ilgilenirken müminler olarak, eşler olsun, çocuklar olsun, arkadaşlar olsun, hocalar olsun, talebeler olsun, cemaat olsun, yolculuk arkadaşımız olsun, biz birbirimizle ilgilenirken, birbirimizin derdini dert edinirken, kesinlikle insani bir görev yapmıyoruz. Ubudiyet dediğimiz, kulluk dediğimiz, Allah için yapılacak işlerden birisini yapıyoruz. Ne buyuruyor peygamberim? Sallallahu aleyhi ve sellem, Kulunu Allah huzuruna dikecek. Buyuracak ki kulum, Her şey iyi ama, Ben hasta olmuştum sen bana gelmemiştin. Diyecek Allah. Kul şaşıracak. Ya Rabbi, Sen alemlerin Rabbisin hasta olur musun hiç? sen nereden hasta oldun hem ben nereye gelecektim seni görecektim dünyada buyuracak ki Allah azze ve cel filanca mümin senin mahallende hastaydı hatırladın mı evet ya Rabbi onu ziyarete gitseydim beni orada bulacaktın birbirimizle biz ilgilenirken birbirimize borç verirken, birbirimizin cenazesinde yürürken, birbirimize yapma kardeşim diye nasihat ederken, bir tanemizin çocuğu babasından kopup giderken, onu evlatlık gibi alıp düzelinceye kadar bağrımıza bastığımızda, bir mümin kardeşimiz işini bitiremiyor diye, mesaiden çıkıp 10 dakika ona yardım için, yükünü taşımak için gittiğimizde, insanlık filan yapmıyoruz kulluk yapıyoruz, ümmeti Muhammed'den olmanın farkını gösteriyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir peygamberin ümmetiyiz biz, elhamdülillah, bu bir kulluktur, Müslüman olma farkıdır, her ne kadar, insanlık da bu arada, en mükemmel şekliyle uygulanıyor ise de, insanlık bizim için biraz daha aşağılarda kalıyor. Çünkü insanlığın oluşturacağı ödül teşekkürdür. Sağ olasınız, çok güzel, memnun olduk. Sana güzel bir de bronz madalya da verirler. Nobel'e de aday gösterilirsin. Bitti. Rekorlar kitabına da girdin, hadi o da senin olsun. Kulluğun bedeli ise, Allah'ın arşının gölgesidir ve kulluk çetindir kardeşlerim kolay değildir kulluk böyle konuşup bitirmekle olmuyor bu kulluk sabır istiyor metanet istiyor direnç istiyor aziz kardeşlerim Ey mümin insanlar, ey Kur'an kitabımdır diyenler, yarın Rabbimizin huzurunda dikildiğimizde, kaç kere bize sen kavga ederken, ben yoktun orada denceğini dikkat edelim. Ya Rabbim sen kimle kavga edersin ki? Filanca mümin eşiyle kavga ediyordu, sen orada olup düzeltebilirdin bunu. Denceğini unutmayalım. Sadece çiçek alıp hastaya gidip daha önce sana doktorlar hangi ilaçlar vermişti onları tarif etmek değildir hasta ziyareti. Bu sömürüdür. Hastalığı sömürmektir bu. Doluşun hastanın evine adam dün ameliyat olmuş bugün demli çay içiyorsun orada sen. Hasta ziyaretine gelmiş. Getirdiğin baklavayı da getirdiler. Onu da ye. E, geçti gitti hastalık zaten. Bu değil ümmeti Muhammed kültürü. Hastaya oğlu, kızı, çocuğu yanında olmasa bile bu mümin kardeşim yeterdi bana dedirtebilmektir. Yalandan var mı bir emriniz? Yardıma ihtiyacınız var mı diyorsun? Hep bizi şuraya gö... Valla çok işim var yoksa ben götürürdüm. Maşallah, maşallah, maşallah. Buna inanmaz melekler. Böyle şeylere inanmazlar. İbadet böyle olmaz çünkü. Namaz kılacağın zaman aslında vaktim olsa ne güzel namaz kılardım biliyor musun? Diyor muyuz meleklere? <gülüyor> Yakılıyorsun yakılmıyorsun. Biz insanlığımızı bizi yaratan Allah için gösteririz. İnsanlar görsün diye değil. Ve Müslümanlığımız sadece camilerde cuma namazı kılmak değildir. <gülüyor> en mükemmel insan örneği olarak, her zaman hazır teyakkuzda bekleyen kıta gibiyiz biz. Mümin kardeşimiz, ne zaman bizim desteğimize muhtaçsa, bir izinle oradayız biz. Ve karşılığını da, asla ondan almam. Teşekkürüne bile ihtiyacım yoktur. Çünkü biz, ondan teşekkür alıp, avans tüketemeyiz. Allah'ın verdiği vereceği bize yeter. Namaz niye kıldıysam, mümin kardeşime onun için yalvarır rica ederim. Kaç kere de namazdan bıktım? 20 senedir kılıyorum. Kaçıncı namazda yeter kıl kıl bitmiyor dedim mi hiç? Nasihatten de bıkmam. Yeter be her sabah kalkıyoruz dedim mi? E, her gün aynı sözleri söylüyorum da demem. Çünkü onu da Allah için yapıyorum. Bunu da Allah için yapıyorum. Ben Allah için yaptığım bir şeyi kulun terazisiyle tartmam. Tartamam. Gökleri kuyumcu terazisi tartar mıymış? Kardeşlerim biz müminiz. Ümmeti Muhammed müminiz hem de elhamdülillah. Kalitemiz var bizim. Medine standartlarına sahibiz. Bu standartları geriye çekemeyiz. Kardeşlerimize ilgilenmek, eşimize sabretmek, çocuğumuzu ben ölmeden veya o ölmeden bir bebek gibi kabul edip büyütmek Medine standartıdır. Bu standartı geri çeken Müslümanlığından geri gelir. Biz ise o standartı yakalamak için koşuyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar da koşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbin alemin.